Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden yani NOAA'dan araştırmacılar iklim değişikliğinin okyanus sıcaklıkları üzerindeki etkisini ölçtü. Kayıtlar okyanus dip sıcaklığındaki değişimin beklenenden daha fazla olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar Atlantik okyanusunun Uruguay açıklarındaki dört farklı derinlikten istasyonlardan ölçümlerle yola çıktı Analiz sonucunda 2009 ve 2019 yılları arasında 1360 metre ile 4757 metre derinlik arasındaki noktalardaki suyun 0,02 ila 0,04 santigrat derece ısındığı ortaya çıktı. Daha önceki yapılan çalışmalarda okyanusun dip kesimlerinde çok fazla bir değişimin olmadığının varsayıldığını belirten çalışmanın başyazarı Christopher Mainen Derin okyanusların büyüklüğü düşünüldüğünden bu muazzam bir ısı miktarı ifadelerini kullandı. Bununla birlikte bilim insanları küresel karaların ve su yüzeyinin okyanusların dibinden çok daha hızlı ısındığını söylüyor. Araştırmacılar yükselen su nedeniyle dünyanın birçok noktasında ölümcül olabilen ve maddi zarar yaratabilecek fırtına ve kasırgaların meydana gelebileceğini belirtiyor. Maynen yeni bulguların insan kaynaklı iklim değişikliğiyle de tutarlı olduğunu söyledi. Kastamonu Cide ilçesi sınırlarında yer alan Loç Vadisi'nde yapılan Cide Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesi'ne karşı yürütülen mücadelede sona gelindi. Sarı yazmalıların zaferi kesinleşti. Danıştay 6. Dairesi özel bir şirketin proje için aldığı çet olumlu raporunun iptal edildiği mahkeme kararını temiz etme talebini reddetti. Danıştay kararını düzeltme yolu kapalı ifadesiyle aldı kararı sosyal medya hesaplarından duyuran Cide Belediyesi Sarı Yazmalı Kadınların isyanı nihayet kazandı diye duyurdu. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yani UNDP desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek iklim değişikliğine uyum hibe programı kapsamında hibe sağlanacak projeler için ilana çıkıldı. Başvuru sürecinin 14 Ekim 2020 tarihi itibariyle İran'a çıkılmasıyla birlikte son başvuru tarihi 30 Kasım 2020. Hibe programının küresel amacı Türkiye'de iklim değişikliğine uyum iyileştirmesi. Özel amacı ise toplulukların ve şehirlerin dayanıklılığını arttırmak, doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak ve etkilenebilir ekonomik sektörlerin uyum kapasitesini arttırmak. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana'da 37 noktada yaklaşık 39 bin hektar alanın maden sahası yapılmak için ihaleye çıkarılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Evrensel'in aktardığına göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle meclis başkanlığına soru önergesi veren Bulut, Adana'nın ormanları, tarım alanları, meraları, maden sahalarının tehdidi altında dedi. İhaleye çıkarılan madencilikle ilgili alanların çoğunlukla orman ve mera alanlarıyla sulak ve verimli tarım arazisine kapsadığını işaret eden bulut, maden sahalarının varlığı toprağımıza, suyumuza, insanımızın sağlığına ve bölge ekosistemine geri dönüşü imkansız zararlar verecek. Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli, ihale iptal edilmeli dedi. Tarih ve kültürel özellikleri, doğası ve tarım alanları ile Türkiye'nin turizminin, tarımsal üretiminin merkezlerinden biri olan Muğla ve yakın çevresinin geleceği, var olan binlerce maden ruhsatı nedeniyle tehdit altında. Anlaşılan Adana'nın başına gelenler burada Muğla'nın da başına geliyor. İhale arama ve işletme aşamalarında 1449 maden ruhsatına bölünen bölgenin %59'u ruhsatlanmış durumda bölgede mevcut ruhsat sahalarının hayata geçmesi halinde Muğla'nın toprağı, suyu, doğal varlıkları, yöre insanının sağlığı, tarıma ve turizme dayalı ekonomisi telafisi imkansız zararlar görecek. Maden kanununda bugüne kadar yapılan değişikliklerin ülkemizin doğa alanlarını, tarım alanlarını, meralarına ve kültürel mirasını madencilik faaliyetlerine açtığını dikkat çeken TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Mevcut maden kanununda yapılan değişiklikler tüm koruma setlerini yok sayarak yaşam alanlarımızı da binlerce maden ruhsatıyla karşı karşıya bırakıyor. Bugün maalesef ülkemizde doğa koruma alanı, tarım alanı ya da içme suyu havzası kanunlarla korunmamakta. Halbuki ülkemizde kanunlarla madencilik faaliyetlerinden korunan alanlar oluşturmamız gerekiyor. Aksi halde madencilik faaliyetleri Çenakkale'de olduğu gibi Muğla'nın da ormanlarını, tarım alanlarını, meralarını, şehrin kültürünü ve turizmi tehdit etmeye devam edecek. Yetkilileri Muğla ve tüm illerimiz için madencilik faaliyetlerine karar verirken doğal varlıklarımızı, tarımımızı ve su varlıklarımızı göz önünde bulundurmaya ve bu tarihi sorumluluğu hep birlikte almaya davet ediyoruz, dedi Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç. Avrupa Birliği ülkelerinin Brüksel'deki tartışmaları 2030 itibariyle sere gazı emisyonlarında %40'lık azaltım yönündeki Mevcut Avrupa Birliği hedefini yükseltmeye yönelik ilk görüşmelerde Avrupa Komisyonu kömüre bağımlı Polonya'nın taahhüt ettiği gibi 27 Avrupa Birliği ülkesinin tamamının 2050 itibariyle net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için bloğun 2030 itibariyle 1990 seviyelerine göre en az %55 oranında azaltım yapması gerektiğini söyledi. Liderler belirli bir 2030 hedefini onaylamadılar ancak yıl sonuna kadar hedefi tamamlamak amacıyla